Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet günlerdir tabi tek ana konu olarak bu İsrail komandolarının uluslararası sularda yaptığı baskını ve bunun getirdiği sonuçları baskı ve baskın ve cinayetleri bunun getirdiği e, politik, hukuki ve e, vicdani sorunları konuşuyoruz. Herhalde biraz da devam edelim. Evet biraz <gülüyor> İsrail den e, bakıldığında e, oradaki ruh halini nasıldır e, onu anlamaya çalıştım. Dün biraz e, İsrail gazetelerini tarayarak e, İsrailli İsrail'de yaşayan e, muhaliflerin, barış e, için yıllarca mücadele eden insanların bu konuda yazdıklarını e, okumaya çalışarak şöyle bir e, ruh hali var, e, oradaki e, gözlemcilerin <gülüyor> yansıttıkları ruh hali. Yaparsa yapalım artık bizi e, uluslararası camia e, bizi e, mahkum kılacaktır. Biz haklı olsak da haklı olmasak da mahkum e, edileceğiz. E, dolayısıyla biz bizim hayatta kalmamız için gerekli her şeyi yapabiliriz. Bu ilginç bir e, mantık zinciri yani haklı haklı olsak da bizi ...bundan sonra... E, ...mahkum edecek... ...uluslararası camia... ...bu birinci inanç... E, ...ikincisi de... ...madem öyle... ...biz hayatta kalmak için... ...her şeyi yaparız... ...bu... bu, bu ...böyle bir... E, ...şizofrenik... ...tamamen... ...daha doğrusu paranoyak... ...bütünüyle dünyanın kendine düşman olduğunu... E, İnanan ee, ve etrafı e, kendi etrafına bunu da somut ifadesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Çok somut fiziki bir ifadesi var. Kendi etrafına duvar çeken bir ülke. Yani bu duvarı Filistinler tarafında olduğunu söyleyebiliriz ama diğer taraftan İsrail de önüne duvar çekiyor. Yani şeryadan baktığınızda ee, İsrail tarafından Gazze'ye baktığınızda denizi görürken görmüyorsunuz. Önünüzde bir duvar var deniz tarafında baktığınız zaman. Evet. Gazze tarafına duvar çekileceği zaman söylüyorum bunu. Yani bir e, şu anda duvar daha çok e, şey, Batı Şeria tarafına çekiliyor ama bu devam ederse önümüzdeki dönemde Gazze tarafına da çekilecek bir yerden sonra. Gazze tarafına da duvar çekildiğinde şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Ee, sadece e, Hayfa tarafında denize açılmış Etrafı duvarlarla çevrili Bir, bir ülke 2-3-4 metrelik duvarlar bunlar Bu e, Bu hissiyat Elbette son derece tehlikeli Bu hissiyat her şeyi yapabilir ee, Son derece tehlikeli e, ve sadece e, sokaktaki adamın hissiyatı değil, aynı zamanda e, siyasi e, temsilcilerin büyük çoğunluğunun hissiyatı bu. E, ve ne olursa olsun biz e, mahkum olacağız e, ve bizi e, dolayısıyla da e, bizi e, yok edecekler. Amerika'da bizi en sonunda e, desteğini e, yitirecek ve Amerika'nın desteğini de yitireceğiz. Ve yok olacağız. E, İsrail, şu anda İsrail'den edindiğim izlenim kimse İsrail'de hani bizde her tarafta bağırırlar ya, e, Cumhuriyet e, Türkiye Cumhuriyeti ileribet var olacaktır falan. Fayda evet. olacaktır. Şu anda İsrail'de kimse İsrail devleti ilelebet payidar olacaktır Demiyor Ama tam da bunu dememedi sebepleri Birbirinden farklı değil mi şu açıdan ee, Büyük kısmı aslında bunu Tam da bu sebeple elimizden geleni Ardımıza koymamalıyız İlkesin. Öylesine bir tehlike içindeyiz Aynen. için kullanıyor Aynen, Aynen. Hem Biraz dedim ya Bu noktadan sonra biz yok olacağız Dolayısıyla var olmamız için Her şeyi yapmak Mübahtır O ikinci aşamaya geçiyoruz Seven oradan itibaren ilelebet payidar olacağız. Biz yok olma yok olmaya e, mahkumuz. Dolayısıyla her şeyi elimizden gelen her şeyi yapma hakkımız var. Bir tür evrensel e, meşru müdafa durumu diyebiliriz buna. E, bu tabi aynı zamanda e, bunun çok e, Somut örneklerini geçtiğimiz gün mecliste, İsrail Meclisi'nde gördük, Knesset'te gördük hatırlayacaksınız. Zubi mi, Zuhabi mi, tam nasıl okunduğunu bilemediğimiz bir Arap milletvekiline inanılmaz şeyler yapmışlar. İnanılmaz. Yani fiziki olarak hani bizde olsa büyük ihtimalle belki kadın olduğu için yapamazlardı Türkiye'de ama baktım Likud milletvekili, zoabiye saldıran Likud milletvekili de bir kadın. Evet. Esas olarak da kadın o kadın başını çekiyor saldırın fiziki saldırıya varma noktasına gelmiş noktada o kadın milletvekili ee, ve e, dün e, İsrail e, İsrail iticileri Bakanı İsrail Başsavcısına mektup yazdı ve bu e, Hanın Hanan Zuabi'yi yanılmıyorsam adı Hanan Zuabi'nin ...İsrail vatandaşlığından düşürülmesini talep etti. Ha öyle mi? Ha. Evet. Dün mektupla e, İçişleri Bakanı El-İşai Yahuda Weinstein'a, İsrail Başsavcısına... ...İsrail vatandaşlığından bu İsrail e, Arap milletvekilinin düşürülmesini teklif etti. E Milletvekilin değil, e, vatandaşların... Eli İshai sık sık zaten bu tip vatandaşlık konularında uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor. Daha önce de tüm Arap e, İsrail vatandaşlarının vatandaştan çıkarılması ile ilgili yasa tasarısının altındaki adamdı. Öyle o mi? Evet. hazırdaki İçişleri Bakanı mı bu? Şu anda İçişleri Bakanı evet. Yani İç ve Dışişleri Bakanları olağanüstü e, kimlikte performans gösteriyor. Evet. Evet. Liberman'a da geleceğim biraz sonra. Ee, ve aldığı, mektubunda yer alan e, ifadelerden bir tanesi, bu kişinin e, İsrail e, parlamentosu üyeliğini e, kullanarak, bunu bir e, zırh olarak kullanarak e, İsrail e, savunma güçlerine karşı e, bir grup teröristin e, saldırısının yanında yer almak. Hı. Bu teröristlerin bu, bu tabirden hareketle de İsrail devletinin burada işte sihirli kelime, o çok sihirli kelime ve inanılmaz her şeyi çekebilecek o, o kelime İsrail devletinin güvenliğini tehdit edenlerin yanında olmak. Onun için de Chomsky'de, Mavi Marmara'da, Hamas'ta falan her şey sonsuz Hep, bir şey giriyor. dahil. Hepsi gidiyor zaten. Onun, onun için zaten gidiyorler. Golston Fog da giriyor ama yakında yakında bazı de, bazı beklemediğimiz devletler de girebilir biraz evvel Avi şeyi hatırlattı Nikaragua devletinin İsrail ile e, ilişkilerini e, kesti diplomatik ilişkilerini kestiğini söyledi e, iyi bir hatırlatmaydı Bolivya ve Venezuela zaten daha önce kesmişti evet. Güney Amerika'da e, dün itibariyle de Güney Afrika devleti e, büyük eldesini e, geri çağırdı. Hmm, Güney Afrika da çok önemli tabii çünkü çok İsraille çok eski bir eskilere evet. dayanan bir, bir kere önemli var. bir Güney Afrikalı Yahudi nüfus var. Evet. İkincisi çok eskiye dayanan bir ilişki var. Pretoria'nın ilişkilerini kesmedi. Sadece Türkiye'nin yaptığı gibi büyük geri çağırdı. Görüşmeler üzere, konsultasyon için. Fakat bunu yaparken de e, bu Gazze'ye e, giden kongoya yönelik e, saldırı, kanlı saldırıyı kendi ifadeleriyle en güçlü biçimde e, mahkum ettiğini bildirdi. E, Güney Afrika'nın e, bu davrında e, sadece Gazze'deki gelişmeler, e, Gazze'deki İsrail, Gazze'deki konvoya, Gazze e, açıklarındaki konvoya İsrail'in saldırısı yok. Bir de e, hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde, e, Shimon Peres'in 1974'te, e, 1974'te dönemin başbakanı Shimon Peres'in, pardon, dönemin e, savunma bakanı Şimon Peres'in o zamanki Apartay rejiminin başkanına, pardon, O Partay rejiminin e, savunma bakanına e, iki ülkenin ortak e, çıkarları ve ortak emelleri olduğundan hareketle e, nükleer e, işbirliği nükleer önermişti. Nükleer silah imalatında işbirliği önerdiği ortaya çıktı. Yalnız nükleerde değil, kimyasal silahta bu işte Saddam'a falan söyledikleri şey e, ve de konvansiyonelse üç çeşit silah var abi hangisini isterseniz verelim diye anlaşma yapmış. O dönemde evet anlaşma değil öneri. E, anlaşma önerisi evet. Anlaşma önerisi yapılmış. Anlaşma yapılmamış bildiğim e. kadarıyla ortaya çıkmadı anlaşma. Yok hayır ben de hiç duymadım. E. Anlaşma önerisi mektup ortaya çıktı e, ve e, ve Önemli hatırlatalım ki 1974'te e, Güney Afrika'ya uygulanan bir uluslararası ambargo vardı. Evet. Ambargo olmasa da e, lanetlenecek bir girişim. Ambargo olduğu zaman tabii daha da anlamlı hale geliyor. Kendisinin uyguladığı ambargo delenlere bunu yapan İsrail, İsrail, başkalarının ambargolarını delmek için, Başka şeyler yapabiliyor Bir ülkenin güvenliğini konuşurken Kendi güvenliğini konuşurken Ambargoyu için uyguluyor Gazze'ye Kendi güvenliği için uyguluyor Söylediği iddia bu değil mi Ambargoyu evet. Gazze'ye ambargoyu Biz kendi güvenliğimiz için Çünkü Hamas füzeleri O meşhur Kassam füzeleri Bizim başımıza Her gün düşüyor Biraz evvel de bahsettiniz onu evet. ee, bu, bu, Bunun için yapıyor Resmi olarak Başka şeyleri var arkasında ama resmi olarak bunu yapıyor. Ee, fakat bir uluslararası ambargoyu e, delmekten de 74'te hem de ırkçı bir rejimle, ırkçı bir rejimle ortak çıkar ve emeller tabiri beni dehşete e, sürükledi. Evet. Or, yani 74'te Güney Afrika'ya yollanan mektupta ortak çıkar ve emeller tabiri ki bu likut değil o zaman e, iktidardı Evet, yani Şimon Peres mesela sosyal demokrat, işçi partisinin i̇şçi partisi. temsilcisi. o Yani beni en çok etkileyen hususlardan biri hep o olmuştur. Yani Şimon Peres işte Nobel Barış Ödülü sahibi bilge bir kişilikle sahibi olarak görünür. Oysa pek öyle görünmüyor. Yani biraz önce de pardon bir ufak ilave de Lütfen. daha bunu abiyle konuşurken söylediniz. Yani bu dünyada bütün... İsrail'in güvenliğini tehdit eden bu tehditler arasına tabii şey de giriyor. Yani Filistinlilerin tamamı giriyor neredeyse. Bir buçuk milyon Gazze'nin nüfusu zaten terörü destekliyor. Çünkü Hamas'a oy verdiler bir kere diye. Hatta Filistin otoritesi de bu şeyleri çok gecikmiş olarak yerleşkelere de itiraz etti diye boykot yapalım falan dedi diye onları da terörist ilan ettiler. Yani müthiş bir paranoya var aslında. Paranoya var. Tabii bu paranoya biliyorsunuz paranoyak durumda en küçük tehdit paranoyayı beş kat katlar ve paranoya durumunda bir hastalık olarak ele aldığımızda ben psikiyat değilim ya nörolog değilim ama Bektu kitaplardan zamanında okuduğum şeylerden kalan kırıntı, bilgi kırıntıları bunlar. Paranoyak bir pozisyonda olan kişiyi her paranoyasını e, bütünüyle e, yalanlayan olguları da gene kendi paranoyasına dahil edip Dail, onu üretmeye evet, e, şey gönülür. O, o inanılmaz bir fasit daire fasit dairedir. E, bu paranoyayı besleyecek olgu yok mu? Var tabii. Geçtiğimiz salı günü İsrail e, Hava Kuvvetleri, Gazze'yi yolladıkları bir roketle üç e, militan kendi tabirleriyle öldürdüler. Tam o, o, bulamadım kim olduklarını. Geçtiğimiz salı günü oldu bu. Evet. Yani bu, o gürültünün patırtının içinde bizim unuttuğumuz bir vaka. Vakayı adiye gibi bir şey bu. Salı günü üç tane Hamaslı veya Filistin'le artık bilmiyorum o, İsrail bunu şey diyor e, İsrail gazetesiyle evet. okudum. Militan diyor. Üç militanı üç Hamaslıyı, üç Gazze Filistinli, Gazze'de oturan Filistinliği e, öldürmüş Kuzey Gazze'de Aynı gün e, İsrail e, kara kuvvetleri İsrail topraklarını e, Kibut e, Nirim Kibutsu yakınlarında İsrail topraklarını girmeye çalışan e, iki e, militanı öldürmüş. Salı günü. Bundan beş kişi oldu yani. E, evet, evet, evet. İki gün sonra da, geç, dün yani Perşembe günü de Gazze topraklarından İsrail'e dört tane kassam füzesi fırzı fırzı fırlatılmış. Ama bu füzeler nereye düşmüş? Ne gevçülüne düşmüş. Evet. Yani füzeler öyle çöle düşmüşler. Şimdi bu füzeleri fırlatanlar e, füze kullanmasını bilmedikleri için mi çöle düşüyor bu füzeler? Yoksa e, insan aklına başka şeyler de geliyor. Acaba bu füzeleri e, işte bakın Hamas hala tehdit edin, ediyor bizi diye oralardan bir İsrail güdümlü birileri mi fırlatıyor çöle de düşürüyor kimseye de zarar vermiyor ama yeteri o paranoya dedim ya hmm. o paranoyu besleyecek en küçük olayı e, yaratabiliyor aynı zamanda evet bu tabi bu son derece önemli bir nokta bu yani mağduriyetin mutlaklaştırması diyorsun sen buna galiba evet. yani e, aynı iki gün sonraki işte bu dün okuduğumuz bir haberde de çok cılız bir batı şeria tarafında da bir gösteri yapmışlar aktivistler. Bu şeyi protesto etmek için baskını işte, gemi baskınını. Ve orada da çok yakın mesafeden bu plastik mermilerle ateş edip bir Amerikan vatandaşı bir çocuğun da gözünü çıkartmışlar evet, bir kızla. Evet, yani inanılmaz evet. bir şeyle yaşanıyor. Çılgınlık hali. Şu anda ben bir çılgınlık hali olduğu kanaatindeyim İsrail'deki durumun. E, ve bunu e, sadece ben değil e, Barış şimdi Barış e, hareketinin kurucusu birkaç e, kişinin e, tam bu ifadeleri kullanmasalar da e, benzer biçimde durumumuz e, dünyayı e, algılamakta e, yetersiz artık algılayamıyoruz biz kendi içimize kapandık kendi dünyamıza kapandık ve o kendi dünyamızın fantazmalarıyla bunu çok üstüne basarak e, söylendiğini duydum. Fantazmalarıyla, korkularıyla kendi kendimizi korkutur hale geldik e, diyen bir e, söylem. Evet bunu çok sayıda yani Az sayıda ama hepsinin de e, çok az gördüğümüz şeyle Uri Avneri de aynı şeyi evet. yazdı daha geçen gün. Evet. Grossman benzer bir şeyli söylüyor. Avishlaym de evet. tarihçi de evet. gerçeklerle tamamen kopmakta olduğunu evet. söyleyen yani tarihçileri entelektüelleri söylüyorlar ama. Halkın mi? arasında da büyük ihtimalle bir azınlık vardır ama büyük çoğunluk önümde bir Marif Gazetesi'nin yaptığı şey var, bir anket var, kamuoyu araştırması var. Halkın yüzde 46'sı, anketin katılanların yüzde 46'sı bir araştırma komisyonu bu yapılan Gazze'de e, konvoya yöneltilen saldırıyla ilgili bir araştırma komisyonu e, yapı, kurulmasının gerekli olduğunu söylüyor. Yüzde 52'si de bunun gereksiz olduğunu söylüyor. Hani İsrail'in kurmasının da gereksiz olduğunu söylüyor. Yüzde 52'si. Evet. E, bu hem çok hem az. Hani yarısı diyeceksiniz ama böyle bir yüzde 52 de e, kolay kolay yapabiliyor. E, karşısında durulur bir %52 değil e, herhalde. E, İsrailler e, biraz evvel abi bahsetti. İsrail e, hükümeti yanılmıyorsam şu anda toplantı halinde. Evet. E, ve önümüzdeki saatlerde Gazze e, şeridinin ambargosunun e, devam etmesi veyahut yumuşatılması e, bir ihtimal. Küçük bir ihtimal ama bir ihtimal e, bu e, ambargonun silah kontrolü ve silah yapmaya uygun mad, mad, mad, mad, şey e, e, madde yani e, kaliteli çelik e, falan gibi şeylerin de e, getirilmesini de yasaklayan sadece doğrudan silah değil de silah yapımına da kullanılabilecek e, malzemenin de gelmesini e, yasaklayacak, denetleyecek, e, kara sularında denetleyecek, kara, kara sularında ve kara sınırlarında denetleyecek. Bir ihtimal öyle bir laf dolaşıyor, e, bu e, deniz denetiminin Birleşmiş Milletlere veya bir uluslararası güce ait deniz filosu tarafından yapılmasına e, yapılmasına izin vermek. Bir ihtimal kendilerinin yapmaları. E, ama bunun da e, böyle bir şeyin çıkmasının da ...bir ihtimal dahilinde olduğunu fakat yüksek bir ihtimal olmadığını da belirtiyorlar. Kabinenin, yani hükümetin yapısına baktığımızda Dışişleri Bakanı... ...bunun kesinlikle kabul edilmez olduğunu sürücüsü ifade etmişti. Bitmeden evvel bir başka haberle dikkatimi yeni çekti. Dünyada tabii İsrail'in paranoyasının artmasında başka amiller de var... Amerika'daki gelişmeler var. Gerçi Amerika'daki Clinton Hillary Clinton'ın sözcüsü çok, çok açık biçimde İsrail taraftarı bir demeç verdi. Evet. Yansıttınız onu. Obama'nın bu akşamki CNN'de yapacak konuşmadan bazı bölümler ön olarak yayınlandı. Burada daha ılımlı bir pozisyon olduğunu görüyoruz. Asıl dikkat etmemiz gereken olgu Amerikan dış politikasının hani bizim milli güvenlik siyaset belgesi gibi olmasa da birkaç yıl devam edecek olan felsefesini belirleyen bir metin vardır. En son, 2000, yanılmıyorsam, 2002'de 11 Eylül saldırılarından sonra George Bush döneminde yayınlanmıştı. Bu Milli Güvenlik Stratejisi belgesi. Evet. Bu Milli Güvenlik Strateji belgesi geçtiğimiz 27 Mayıs'ta yenilendi. Yenisi yayınlandı. Bu güvenlik strateji belgesinde dikkat çeken e, birkaç unsur var. İsraillerin paranoyasını e, belki arttıracak e, bir unsur. E, unsurlardan bir tanesi. E, artık e, Amerika en azından bu strateji belgesinde ifade edildiği gibi e, 2002'deki belgedeki ifadelerin en önemlilerinden birkaç tanesine yer vermiyor. Yani e, Amerika belgede ee, e, e, Şimdi şey arıyorum, bölümünü arıyorum. Ee, ha belgede e, Amerika'nın mücadelesinin e, te, uluslararası terörizmle veyahut e, İslami terörizmle savaş olduğu e, kelimesi. Yer almıyor. Bu bir şekilde 11 Eylül ideolojisinin 11 Eylül sendromu ideolojisinin sona erdirilmesi demek. Buna karşılık dolayısıyla da terörü önleyici savaş Hı. terörü önleyici savaş stratejisini bir kenara bırakıyor. Diğer taraftan da Demokrasiyi ihraç etme stratejisi. Irak'ta biliyorsunuz bunu kullanılmıştı. Demokrasiyi ihraç etme e, stratejisini bir kere bırakıyor. Zorla ihraç etme. şey kullanarak, e, Askeri güç kullanarak demokrasiyi ihraç etme. Tırnak içinde demokrasiyi ihraç etme stratejisini bir kenara bırakıyor. Ve dolayısıyla da Amerikan politikasının... ...o son dönemde yaşadığımız Irak Savaşı'nda pik noktasına varan... ...Afganistan'da da bunun devamı olan... ...bu Amerikan dış politikasının o inanılmaz ne e, e, son veriyor. En azından buna referans vermiyor diyelim şimdilik. Son veriyor derken e, fiilen son verdiğini bilmiyoruz daha. Irak'tan askerler çekilmedi ama e, konsept olarak e, son veriyor... Ee, ve e, yakın tarihte de e, savunma e, bakanı, Amerikan savunma bakanı bu e, dış siyasetin mil, askerileşmesinin Amerika açısından çok zarar verici olduğunu da ifade etmişti. Yani burada bir süreklilik de var. E, dolayısıyla bu e, teröre karşı savaş retoriği açık biçimde bu kelime hiçbir yerde geçmiyor metinde. E, dolayısıyla o yeni konserv, yeni muhafazakarların e, kötüye karşı iyinin savaşı olarak o bir dini söylemle söyledikleri e, o, o referanslar da e, kalkıyor e, bunun yerine kullanılan ne var bunun yerine e, aşırı aşırıcı ekstremist aşırıcı şiddet yanlıları tabiri var. Aşırı şiddetçiler var. Öyle bir, e, o şekilde çevirebiliriz. E, fakat kesinlikle İslami terörist tabirini metinde kullanılmıyor. E, Amerika'nın dış e, söyleminde de bu birkaç aydan beri e, hemen hemen hiç kullanılmaz hale geldiğini ifade ediyorlar. Ben hepsini izlemediğim için söyleyenlerin, aktaranların yalancısıyım. E, şöyle bir <gülüyor> Ee, değişiklik söz konusu ee, bizim e, e, bizim düşmanımız terörizm değildir çünkü terörizm e, bir taktiktir ee, bizim düşmanımız terör değildir çünkü terör bir zihniyet biçimidir ve düşmanımızı terör ve terörizm haline getirmek demek Amerikalıları sürekli korku içinde yaşamaya mahkum etmek demektir Hmm. Bu değişik tabi ama ne kadar gerçek hayata tekabül edecek bu değişiklik? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani. Yani bu bir e, politika metni. E, metinden ve bir, e, dış ilişkiler sözcülerinin konuşmalarından çıkartılan bir sentezden bahsediyorum. Metnin kendisinde terörizmle mücadele artık Amerika'nın ana ekseni olmuyor. Tabii buna hemen çok hızlı biçimde e, yeni muhafazakarlardan e, inanılmaz tepki geldi. Evet, olmaz böyle şey diye. Tabii tabii. Yani ona inanılmaz bir tepki geldi. Ve e, Müslüman dünyası ve Rusya'ya karşı tehdit oluşturan, yani Amerika'yı tehdit eden iki şey. Müslüman dünyası ve Rusya, yeni muhafazakarlar için. Müslüman dünyası ve Rusya'ya karşı Amerika'yı e, ve Batı dünyasını, medeniyet dünyasını, Batı dünyasını... E, ...tehlikeye attığını iddia etmeye başladılar. Ama metne baktığınızda öyle çok devrimci bir metin değil. Sadece ben şunu belirtmek istedim. Ee, İsraillerin dayandıkları uluslararası alanda... E, ...Amerikan söyleminden, Amerikan dış siyasetinden... ...devşirdikleri ve ondan güç aldıkları bir sözdü. Biz teröre karşı, da terör örgütü... ...biz teröre karşı e, savaşıyoruz. Evet, teröre karşı savaş. Teröre karşı savaştan kaynaklanan bir meşruiyetti. E şimdi Amerika dünya çapında teröre karşı savaşın liderliğini en azından sözde meşruiyet seviyesinden bahsediyorum, Politikadan bahsetmiyoruz uygulamadan. Ama meşruiyet önemlidir biliyorsun. E, neyle, ne, Nasıl kendinizi meşru kılmaya çalıştığınız önemlidir. E, bunu e, terk ediyor olması en azından bu yeni e, dokümanda buna referans olmaması... Bir yerlerde kaydedilmesi gereken bir e, illa Obama e, hükümeti iyi şeyler yapacak e, saf dilliyle söylemiyorum bunu. Şunun için söylüyorum. İsraillerin paranoyasını daha da arttırma riskinin olduğu için. Evet burada tabi olabilecek en vahim sonuçlardan biri. İsrail daha da büyük bir parya haline dönüşecek herhalde önümüzdeki aylardaki yıllarda. Evet yani bir tek küçük örnek veriyordu Jonathan Cook. Ben de ona ekleyeyim bu e, mutlaklaştırılan mağduriyet ve paranoya açısından bir şehir rahat Salah hakkında İsrail'in İslami hareketinin lideri e, dün serbest bırakıldı o da işte. Ama bir ara şey bir dedikodu çıkmıştı hakkında. Biz de burada açık gazetede konuşmuştuk onu abiyle. Yani öl, ağır yaralı diye. Bu haber İsrail basınında yayınlanınca böyle bir haber dolaşınca İsrail'le yetkililer hemen bir <gülüyor> cevap vermişler. Maalesef evet vurduk çünkü kabinden onun bulunduğu kabinden askerlerimizin üzerine ateş açıldı komandoların üstüne diye bir açıklama. Halbuki adam yaralanmamış bile. Yani otomatik cevap hazır ama. Aa, evet evet otomatik cevap hazır. Çok otomatik cevap hazır bir şey. zaten şu anda e, harekat gazetesine girin bakın ilk savunmalar gelmeye başladı. ilk. E, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı ilk e, anket e, şeyin soruşturmanın e, ilk bulguları gelmeye başladı. Nasıl bir savunma mekanizması oluşturulacağını anlıyoruz artık. Önümüzdeki dönemde bu gelecek önümüze. Üç tane komandomuz den, e, geminin üzerine indi. O ilk üçünen komandoyu çok fena hırpaladılar ve içeriye doğru sürüklediler. Dolayısıyla yukarıdan gelen komandolar o üç komandoyu... E, enterne edildikleri yaralı biçimde enterne edildikleri yerden kurtarmak için harekete geçmek zorunda kaldı. Hmm, kahraman onlar yani. Evet peki. İşte bu. <gülüyor> peki çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.